Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Ankara Sıkıntısı. Yazan Sinan Yusufoğlu. Okuyan Doğa Ulusoy. Zeki Demirkubuz bir ilişki ve ihanet hapishanesine çevirdiği Ankara'da geçen ilk filmi itiraftan sonra yeniden kamerasını gri kente yerleştirir. Her köşesi bir ürüne benzeyen labirentimsi, memur şehri Ankara, Dostoyevski'nin Petersburg'undan farksızdır. Kasvetli, soğuk ve kabuslarla dolu bir şizofrenin hattında gezinir kamera. Yeraltı'nın memuru Muharrem bir taraftan şehir ve gündelik buhranlarıyla cebelleşirken öte yandan fikir hırsızı yazar arkadaşının başarısı altında Kentin sokakları, otel odaları ve devlet daireleri sıkıcı bir hayalet gibi peşini bırakmaz Muharrem'in. Hırsız arkadaşın ödüllü romana verdiği isim bu kederli varoluşun özeti gibidir. Ankara sıkıntısı. Dostoyevski gerçek her şeyin anasıdır ve üstündedir der. Zavallı egolarımızın bile. Hadi bakalım Muharrem Efendi. Neymiş yıllarca yüzüme haykırmak istediğin şey? Dostoyevski gerçek her şeyin anası değil, babası der. Ama çok da önemli değil. Ankara Ankara, güzel Ankara Seni görmek ister, her batık karalık Demirkubuz'un asistanlığını yaptığı Zeki Ökten'in Tütürlü Dünyası da bir sıkıntı filmidir. Ankara kışında bir müzisyenin kaset çıkarma hayalleriyle Gecekondu Mahallesi'nin kentsel dönüşümü aynı kadraçı sar tan altın daha uzanan, yoksul Ankara'da dolaşan klarnetçinin umutsuzluğu, darbe sonrası bir ülkenin detone notası gibidir. Ona boru demezler, ölen de öyle çıksa. Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işin mektebinde okudun da. Uzattınız ama ha. Ben sanatıma laf söyletmem lan. Sanatını ***im. Senin o çaldığın klarneti ben çalarım. Kavanoz diple düttürü düttürü dünya. Yeraltından 34 yıl önce çekilen sürüde modernleşen bir ülkenin başkentinde yok olan hamoa ve çocuklarının sıkıntısı bir cumhuriyet distopyasına dönüşür. Yılmaz Güney, feodalizmin akıl dışılığının kentteki sınıf çatışması ve devletin yasaları ile birleştirirken cumhuriyetin ve evlatları Kürtler, Kadriş'e girer. Ötüm nedir hemşerim? Türkçe Azrail gelmiş de, cam sale beyler, Gazete, de, <gülüyor> bilet kontrol. <gülüyor> bilet kontrol. <gülüyor> Güney'in sürgün yıllarında Fransa'da çektiği Ankara Merkez Cezaevi dekorlu hapishane filmi duvardaysa, devlet zulmünün çocukların bedenine nakşederken isyan marşları radyodan yükselen banka reklamlarına karışır. Bir başka Ankara Hapishane filmi Uçurtmayı vurmasınlardı. çocuk naifliği devletin duvarına toslar. Vurun şu uçurtmayı! Niye uçmuyor ince? Uçar bir gün. Bürokrasi, adam kayırma, ayak oyunları, rüşvet ve hırsızlığın belgesi 1980'de çekilen Zübük'te bir politikacının sırıtkan suratında açığa çıkar. Mebus olmak isteyen İbrahim Zübükzade Ankara'nın yollarını aşındırırken politikanın çirkinliği şehre de sirayet eder. Yıllar sonra Ankara sokaklarını boslosuyla anti kahraman polis memuru Behzatçı devletin kiri pasıyla baş etmeye çalışır. Vicdanıyla görevi arasında kalan Behzat Amir'in kabusları ve devletin faili meçhul cenayetleri Ankara sokaklarına gömüldür. Şehrin sokakları ve parkları kazılırken yer altından cesetler ve devletin yalanları fışkırır. Cumhuriyet'in 10. yılın kutlamaları için 1933'te Ankara'ya gelen Sovyet yönetmenlerin çektiği sipariş belge film Türkiye'nin kalbi Ankara'nın son sahnesinde medeniyet trenine yetişmek için el sallayarak koşan çocukların nefessiz kalışları yıllar sonrasında anlam kazanır. Ankara sıkıntısından muhabbet ve dostluk yaratan, bizim büyük çaresizliğimiz ve siyah-beyaz, sessiz bir mahcubiyetle kendilerine ve şehre bakan karakterleriyle Ankara'ya edebi bir parantez açar. Aşk, hayal kırıklığı, şiir, müzik ve arkadaş kanunlarından müteşekkil küçük bir dünyanın sakinliğinde seyirciyi de içine alır. Sokaktan evin içine yayılan ve hüzünle kulak kabartılan çocuk sesleri gibi. <gülüyor> Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay